aralarında fazilet sıralaması var demiştik. Fazilet sıralamasında da Hanefi alimlerine göre en faziletlisinin haccı kıran, sonra haccı temaddu, sonra haccı ifrat olduğunu söylemiştik. Yine ülkemizde de sık bulunması sebebiyle İmam-ı Şafii hazretlerine göre sıralamanın fark ettiğini en faziletli onlarda haccı ifradın olduğunu vurgulamıştık. Anlaşıldı? Bu derdi bir Daha önce umreyi anlattık, paylaştık. Arkasından da neyi? Haccı ifradı paylaştık. Şimdi ikisini birden yapacağız. Nasip olursa. Haccı temettu neye denilir? İlk önce onu bir tarif edelim. Yine önceden tarif etmiştik. Haccı temettu. Aynı haç mevsiminde umre ibadetiyle haç ibadetini aynı seferin içinde yapmanın, eda etmenin adıdır. Burada çok üzerine durmayacağım, yanlış anlaşılmasın diye ama dikkatinizi de çekme için bir ifade kullanıyorum. Aynı sefer içinde diye. Bu lüzumlu. Neden? Şöyle olsa mesela. Bir insan Ramazan ayının son günlerinde Umre'ye gitti. Son günlerinde Medine'de kaldı. Tamam. Sonra Ramazan bitti Mekke'ye geçti. Ramazan bitti demek ne başladı demek? Şevval ayı başladı demek. Şevval ayı demek haç aylarının birincisi demek. Şevval ayında Mekke'ye geçti demek, Mekke'ye vardı, umre yaptı demek. Şevval ayının ilk günlerinde umre yaptınız, sonra Türkiye'ye döndünüz. Türkiye'de işinize devam ettiniz. Yeniden aileye, yeniden çoluk çocuğa, yeniden dostlara, yeniden iş hayatına devam ettiniz. Ve artık hani rüya görür gibi bazen geride kalır ya, Dün Umre'ye giden kardeşlerimiz varsa Umre'den dönmüşlerdir. Orası rüya olmuştur. Memleketiniz rüyadır. Memleketindeydiniz. Şimdi orada da bir hayat yaşanıyor. Orada da anne baba dostlar yine arkadaşların bir hayat seyri var. Bir şehre gidiyorsunuz orada bir hayat var. Sonra ayrılıyorsunuz. Yaşadığınız hayat içinde olduğunuz hayat Hakikat oluyor. Orası perde gerisinde kalıyor. Türkiye'ye döndünüz. Artık gerilerde kaldı umre, artık işiniz sizi meşgul ediyor, artık hayat tarzınıza karıştınız yeniden, o umreden koptunuz. Sonra nasip oldu aynı hac mevsiminde yeniden nereye gittiniz? Kabe'ye gittiniz, hacc Aynı mevsimde umre yaptınız, sonra da hacc bu haccı temette olmaz. Niye? Araya, aileye dönüş girdi, İş hayatına dönüş girdi. Onun için tarif ederken aynı sefer içinde diyorum. İkinci bir sefer olursa böyle bir kopuklu konuşma olmaz. Buna fıkhda ilmamı sahih denir. Hiç yazmayın kafanızı karıştı çok defa biz bunu anlatmıyoruz bile. Ama istias yapacak ilmi alanı bu olan kardeşlerinin bilmesinde fayda var. Bu kayıt bundan dolayı geliyor. Anlaşıldı? Buna ilmam sahih deniyor. İlmam gayri sahih de var. Ne gibi? Diyelim ki hacca gittiniz, orada haccını, umrenizi yaptınız hac mevsiminde, oradan Taif'e geçtiniz. Taif'e gittiniz, oraları ziyaret ettiniz. Taif mikat dışıdır. Tekrar Mekke'ye gerisin geri döndünüz. Umre yaptıktan sonra siz mikat dışına çıktığınız halde o haccınız yine temette olur. Çünkü bu gelip aileye, çoluk çocuğa, iş dünyasına karışma demek değildir anlaşıldı. Buna da ilmamı gayrı sahih deniyor. Bunu çok defa biz tekrar ediyorum. Yani hacce temettü ile ilgili anlatmıyoruz. Çünkü öbür bilgi yerleşmeden bu ek bilgiler bu sefer zihin karıştırıyor. Ama ilmi alanda gayret edecek kardeşlerimizin bunu bilmesinde, böyle bir farklılığın olduğunu bilmesinde elbette ki fayda vardır. Tamam? Şimdi tarife gerisin geri dönüyorum. Ne demiştik? Aynı haç mevsiminde, haç mevsimi ne diyoruz? Şevval ayı, ayı ve zilhitçenin ilk 10 günü. İlk 2 ay 10 güne. İmam Şafii Hazretlerine göre 2 ay 9 güne. Arafat'a kadar o kabul ediyor. Bu haç mevsiminde bir insan varmış önce umre yapmışsa, sonra da haç yapmışsa, haccını ve umresini ayrı ayrı ihramlarda yapmışsa bunun adı nedir? Haccı temettudur. Tekrar ediyorum yine. Aynı hac mevsiminde önce umre yapılmış ihramından çıkılmışsa sonra da yeniden ihrama girilerek hacc edilmişse yani ikisinin umresi ihramı ayrı ayrıysa buna ne denir? Haccı temettud denilir. Hacci ı şöyle yapılmaz. Ülkemizden giderken niyet ettim Allah rızası için hacci ı yapmaya diye niyet edilmez. Birçok kardeşimizin yaptığı veya zannettiği gibi böyle yapılmaz. Nasıl yapılır? Buradan giderken umreye niyet edilir, varılır umre bitirilir, sonra günü gelince hacca niyet edilir. Bu ikisi aynı hac mevsiminde aynı seferde olduğu için, Adı nedir? hac Temettu'dur. Yine Hacci Temettu'nun adını ayet-i kerimeden aldığını söylemiştik. Estaizu billah. Femen temette'a bil umreti ilel haccı femesteysera minel hedyi. Kim? Aynı hac mevsiminde umreyle hac ibadetini bir araya getirme nimetine erer bu lezzeti tadarsa Şükrane için, şükür için bir kurban kesiversin diyor Cenab-ı Allah. Tamam. Dolayısıyla nedir? hac temettu temettü yapanın üzerine kurban kesmek de vaciptir. Bu da anlaşıldı. Burada femen temetta kelimesinden alınmadır. hac temettunun adı. Zemmetta kelimesi demin vurgu yaptığım gibi lezzet aldı, tat aldı, nimetin hazzını duydu demektir. Burada bunun nimet olduğuna bir nimet olduğuna da vurgu manası taşır ayet kelimesi için. Dolayısıyla biz Türkiye'den giderken ne yapıyoruz şimdi? Gideceğimiz zaman mekat sınırlarını daha önce tarif ettiğimiz mekat sınırlarını geçmeden önce veya mikat sınırlarında ihrama giriyoruz İhrama bizzat o mikat sınırında mı girmeli yoksa da önce girilebilir mi diye ihtilaf edilmiştir alimlerimize göre önce girilmesinde bir sakınca yoktur hatta yerine göre daha faziletlidir neden en sonu mikat sınırı olmalıdır o sınırdan içeriye, ileriye, ihramsız olarak geçilmemeli, gidilmemelidir. Onun için korumuştur sınır. İhramdan, ihrama, mikattan daha önce girerseniz, diyelim ki, beş saat önce girerseniz, misal olarak söylüyorum, İstanbul'da girerseniz, daha çok ihramda durursunuz, daha çok kendiniz fiilen ibadetin içindesiniz, buna göre de ecir ziyade alırsınız, yine ilim ehli tarafından dermiştir. Böyledir. Dolayısıyla önceleyin, ihrama girilebilir. Bu yüzden genellikle günümüzde de seyahatler uçakta yapıldığı için, uçaklarda da ihrama girme, giyinmez ve soyunma erkekler için zor olduğu için, çok daha ihrama nerede girilir? Havaalanlarında giriliyor. Gidilen havaalanlarında. Evden giyilip, hazırlanılıp gelinemez mi? Hazırlanıp gelinebilmesinde sakıncı yok. Havalar sıcaksa. Soğuksa başka. Tamam. Hazırlıklara, ihrama girmeden evvel hazırlıklar yapılır. Yani gusledilir, temizlikler yapılır. Bedenen ve ruhen hazır hale gelinir. İhrama girilecek noktada sıralama nasıldı? Yeniden. ilk önce ne yapıyorduk? İki rekat İhram namazı kılıyorduk. Normal iki rekatlı bir sünnet namazı gibi. Farkı ne? Niyeti. İhram namazı diye niyet ediyoruz. Namazımızı kıldık. Arkasından niyet ediyoruz. Neye niyet ediyoruz? Umreye niyet ediyoruz. Umreye niyet ettik. Ya Rab senin rızan için na yapmaya niyet ettim, onun için ihrama girdim, onu bana kolay kıl ve onu benden kabul buyur diyerek niyet ediyoruz. Kolay kıl ve kabul buyur niye diyoruz? Resulullah'ın niyetinde olduğu için. Allah Resulü böyle niyet etmiş bu kelimelere. Hacılarımız ve hocalarımız da hep buna vurgu yaparlar, niye derler, hikmetinde şöyle derler, umrenin içerisinde, hacin içerisinde zorluk vardır. Zorluk olmadan olmaz. Onun için şimdiden zorluk olduğunu bilin, sabredin diyor. Tabi bu biraz hocaların işine de geliyor. Hacı sabretmezse faturası onlara patlıyor. Bunu hep bir hatırlatırlar, hatırlatmakta da fayda var. Dediğim yolculuk meşakkattır. Orada talebelik yıllarımızda Hep organizeleri girerdik Organizalere meşakkatı Bir kendi zaten hac yapan bile meşakkat alıyor Bir de organize yüklenirseniz Meşakkatiniz 40'e 50'ye 100'e katlanır Bir sene dedim ki Hiçbir yerde organizeye karışmayacağım Varacağım acıdan anasına Dua edeceğim Onlarla beraber namaz kılacağım üzerine düşen organizeye bulaşmayacağım O sene Hacıları çadırda beklerken gördüm Aşağı inecekler Hacılara giden arabaları yolda gördüm, 7 tane araba hacılara ulaşamıyor, hacılar bekliyor, arabalar burada. Keşke görmeseydim. Gene damarım tuttu, 7 arabayı bir araya getireceğim, aradakileri boşaltacağım, onları çaldırıcılara ulaştıracağım, polislerle kavga edeceğim. O gün çektiğim zahmeti ben biliyorum, dedim haç zahmetsiz olmuyormuş. Gene geliyor bir taraftan buluyor. Demek ki varmış dedimiz. Tert normal organizedekinden çok daha. O gün nasıl yorulduğumu ben bilirim. Trafik orada bir İstanbul trafiğini düşünün. Onun kaç katıyla Mina'da bir de trafiği hadi yarıyorsunuz, varıyorsunuz polis engeline takılıyorsunuz. O tip şeyler var. Acı da meşakkat vardır, doğrusu bu. Tamam, böylece niyet ediyoruz. Namazımızı kıldık, niyetimizi yaptık. Arkasından telviye getiriyoruz. لَبَّيْكَ اللّٰهُمَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ la شَر۪يكَ Manası da güzel, söylenmesi de güzel, toplu söylenmesi çok daha güzel, ihramlıyken çok daha güzel. Evet, yalnız bir şey daha hatırlatayım burada yeri gelmişken, Kabe resmi görülüyor, tavif edenler gösteriliyor, makamlı olarak la beyi, kallahum diye şeyler var. Tabiyeti ederken telbiye getirilmez. <gülüyor> o görüntü. Telbiye ne olur? Varıp hacırlısta gördüğünüz an telbiye kesilir. Sonra dualar başlar. Millet telbiyi orada getirilir zannediyor ekranda onu göre göre. Tamam. Niyet ettik, telbiyemizi getirdik, artık ihramlıyız. Ve ihram yasakları başlar. Yasaklara yeniden dönmeyeceğim. Artık siz tecrübelisiniz. Tamam. İhram yasakları başlar ve biz ihramlıyız. İhram yasakları başladığı için ihram yasaklarından birisi de erkeklerin vücuda göre şekillendirilmiş dikişle, dokuyarak veya tirko elbise giymeli yasağı vardı. Bu yüzden erkekler izar ve ridaya bürünürler demiştik. Hanımların ihramla ilgili olarak belli bir kıyafetleri yoktur. Buna da vurgu yapmıştık. Hanımlar için daima tesettüre daha uygun olan, daima hayat boyu uygun olandır. Sadece hanımların yüzlerini yüzlerine değen bir peçeyle devam eden bir örtmelerinin doğru olmadığını efendimizin kadının ihramı yüzüdür diyerek bir hadisinin olduğunu yine hatırlatmıştık. Tamam mı? Böylece yollara düştük. Havaalanında ihramımıza girdik, uçaklara bindik, zaman zaman telviye getiriyoruz, gittik. Normalde bizim uçağımız nereden geçiyor? Kızıldeniz üzerinden geçiyor. Medine'nin sağ tarafından bazen denizin bazen o hattan doğru ilerliyor. Orası nerenin hizasıdır? Cuhfe denilen mikat mekanının hizasıdır. Uçağımızın geçtiği yer. Eskiden de Suriye ve Türkiye üzerinden gelenlerin, Mısır üzerinden gelenlerin Mikat yeri olarak Cuhfe bilinirdi. Irak tarafından gelenlerinki Zatul İrk bilinirdi. Medine hattından gelenlerinki Zül Hüleyfe idi. Güney Yemen tarafından gelenlerinki Yelemlem idi. Necit tarafından gelenlerinki de Karn, Karnın Menazil de deniyor, Karn idi. Bizimki cofe üzerinden gelenlerinkidir. Orayı geçmeden önce ihrama girmiş olmalıydık. Eğer ihramı unutan varsa, millet havaalanında niyet ederken abdest alan, namaz kılan vesaire varsa bu hizayı geçmeden ne yapmalı? Niyet etmeli, telbiyesini getirmelidir. Yaklaşık ondan sonra uçak 26 dakika, 28 dakika artı ile ihtiyat payı koyalım, 30 dakika civarında. İnişe odan sonra mesafe kalıyor. Yani orayı geçtikten sonra en geç 30 dakika içerisinde uçak. Eğer havaalanında bir problem yoksa ki ciddi havaalanı mekan olarak uçak iniş pisti olarak dünyanın en büyük havaalanlarından birisidir. Vaktiyle şey açısından da peron açısından da öyleydi. Biz vardığımızdaki peron hiç değişmedi. Haç havaalanı yapıldı sadece ona ek olarak. Türkiye 3 kere değişti. Ben Türkiye'deki 3. İstanbul'daki 3. havalarını biliyorum. Bir tane vardı, o yıkıldı, o iç hatlara verildi, dış hatlara yapıldı. O bu sefer iç hatlara, sonra ikisine birden yapıldı. Hatta haç mevsiminde C terminali bir terminal açılır, derme çatma bir şeyden hacılar yolcu ederdi. O zaman biz barakka gibi yerden ciddiye vardığımızda modern bir havaalanına inmiş olurduk. Şimdi tersine döndü, İstanbul modern havaalanının görümünü kazandı. Orası aynı kaldı. Benzerin istasyonlarına da öyleydi. Bizim istasyonlar ne kadar garibandı. Oraya vardığımızda istasyonlar hep moderndi. Oradaki istasyonlar aynı kaldı. Bizim istasyonlar modern oldu. Şimdi dünya değişti. İnşallah hayra doğru de değişir. Evet. Böylece vardık. Havalanına indik. Oradan telbiyelerle yine Mekke'yi mükerremeye ulaştık. Arkasından hazırlıklarımızı yaptık. Beytullah'a vardık. Kabe'yi görüş anında yine dolu dolu dualar ettik. Şimdi tavafımızı yapacağız. Bu tavaf neyin tavafıdır? Umrenin tavafıdır. Biz umremizi yapıyoruz. Yine erkekler Ridalarının sağ tarafını sağ kol altından geçirerek sol omzu attılar. Buna ne diyorduk? Istıba diyorduk. Bu arkasında sağ olan tavafın bütün şavtının sünneti idi. İlk üç tavaftadaki edalı hızlıca yürüyüşün adı da neydi? Remel idi. O tavafın üçünün şavtının sünnetidir. Istıba yedisinin de sünnetidir. Tamam. Bu hazırlıklarımızı yaptık. Hacerül Esved'in karşısına geldik. Orada niyet ediyoruz. Niye? Umre tavafına. Niyet ettim Allah rızası için umre tavafını yapmaya. Aynı ilaveyi orada da yapabilir. Ya Rab, onu bana kolay kıl, onu benden kabul buyur. Niyet ettik. Hacerül Esved'i selamlıyoruz. Bismillah, Allahu Ekber diye. Daha önce vurgu yaptım. Netleşsin de yeniden vurgu yapıyorum. Bunun adı uzaktan selamlamadır. İstilam değildir. İstilam bu zannediliyor. İstilam nedir? İki elle hacer Esved'e dokunmak arasını öpmenin adıdır. En azından dokunmanın adıdır. Tamam. Hacer-i Esved'de dokunma Caiz olduğu gibi Allah Resulü fiilen yaptığı gibi uzaktan işaret de ondan bedeldir. Yerine geçer. Hatta kaynaklarımız şöyle derler. En güzeli elbette dokunarak öpmektir. Şimdi bir taraftan hamd ediyoruz. Artık oraya yaklaşmak mümkün değil. Dünya kadar insan var. Oranın gariban günlerinde biliyoruz. İlk vardığımızda biz o tavaf alanının yaklaşık üçte biri mermerdi. Gerisi kumdu. O mermer alan tavafa yetiyordu. Şimdi Meccid-i Haram'ın bütünü yetmiyor. Üst katlardan tavaf başladı, en üst kattan bile tavaf başladı. Millet bir de günümüzde yürüyüş parkurlarına alıştı. <gülüyor> Parkur gibi kabul edip uzun tavafı tercih, tercih ediyorlar. Ben üst kattan da tavaf yaptım. Hayır yani daima faziletliyse şüphesiz alttan yapılan. Evet insanlara karıştırmamak, eziyet vermemek, hele de bayanların izdahama girmemesi gibi bir duygu yapılıyor için yapılıyorsa bir şey demedik. Ama ikinci kattan da tavaf yapmış birisi olayım duygusuyla yapılması çok doğru değildir. Asıl daima birdir. Evet. Böylece vardık. Eğer elimizle ist dokunabiliyorsak kaynaklarımızı onu diyorduk. Dokunuruz. Hayır bu mümkün değilse elimizin ucunu dokunuyorsak o da kıymettir, Dokunuruz. Hatta efendimiz bir ara asasını uzatarak asasıyla dokunmuştur. Bu da caizdir. Tamam? Bu da olmuyor ise izdamdan başkalarıyla İtişip kakışmanın onlara eza vermek çok doğru değildir. Eza verilerek sevap kazanılmaz. Herede de bayanların izdehama girerek sevap kazanması hiç doğru değildir. Dolayısıyla uzaktan dolayı ne yaparız? Biz onu selamlarız. Uzaktan işaret istilamın yerine geçer mi? Hacer Resfett'e evet geçer. Tamam. Böylece selamladık. Bismillah, Allahu Ekber diye selamladık. Arkasından sağa doğru, Kabe'yi sola alarak sağa doğru yürüyüşe devam ediyoruz. Tavafa devam ediyoruz. Dualarla devam ediyoruz. Belki tavafa başlangıcın Adem aleyhisselamdan nakledilen, bizde de nakle yeri olan bir dua vardır. Sübhanallahü. Allah'a alaikum. Alhamdulillah. Walla illaha illallah. Allah'a diye Bununla başlamak güzeldir. Sonra diğer dualarla yolumuza devam ediyoruz. Nereye geliyoruz? Tavafı tamamlıyoruz. Yeniden Hacer Esved'in hizasına geliyoruz. Hacer Esved'den bir önceki köşenin adı nedir? Rüknü Yaman'idir. Rüknü Yaman'i ile Hacer Esved asıl köşedirler. Yani İbrahim aleyhisselam inşa ettiğinde de o köşeler oradaydı. O da istilam edilir. Yani elle dokunulur. Ama uzaktan işaret orada yoktur. İşlenilen hatalardan bir tanesi. Peki uzaktan işaret haccımıza zarar veya umremize zarar verir mi? Vermez. Ama kaynaklarımızdaki bilgiyi nakledeyim. Uzaktan işaret rükni yemani de istilamdan naip değildirler. La tanu al isharetu la tanubu ani Tamam? Orada uzaktan işaret dolayısıyla naib değildir. Orada işaret normalde yoktur. İstilamın yerini tutmaz. hacer ı esvedin hizasına geldik. Ne oldu? Bir tur tamamlandı. Bu turu ne yapacaktık? Bu tavafın buna ne diyoruz biz? Bir şaut. Shout. Bu şautu yaparken ne yapacaktık? Hatimin arasından geçmeyecektik. Hatimin dışından yapacaktık. Bu vaciptir. Tamam? Hatimin dışından. Neden? hicr İsmail Hatim denilen bölge Kabe'den sayılır da hadis-i şerif paylaşmıştık burada. Bunu gelelim. Buna bir şaut denilir. Bu şekilde 7 şaut yapılır. Her Hacerü'l-Esved hizasına geldiğimde Hacerü'l-Esved selamlanılır. Sonuncu şafttan sonra da selamlanılır ve oradan namaz için ayrılır. Namaz için ayrıldık. Namazı en uygun kılma yerleri şöyledir demiştik yine diyoruz. Makam-ı İbrahim'in arkası. Mültezem yani Hacr-ı Esed'in sağ, kapı önüne doğru. Oralarda yer yok ama bilin. Hicri İsmail. Bunun peşinde, bunun dışında mescide haramın neresinde kılınırsa kılınsın fazileti vardır. Demek. İlla da de bu namaz mescide haramda kılınacak diye bir şart da yoktur. Diyelim ki tavaf anınız mekruh vakitte gelse veya unutulsa evde de kılınır. Hatta Türkiye'ye dönünse Türkiye'de de kılınır. Bu namaz vaciptir, üzerinizde kalır, ille şurada kılınacak diye bir bağlayıcı mekan yoktur, fazilet vardır, faziletli, daha faziletli mekan vardır. Bunu da anladık, tamam tavafımızı bitirdik, arkasından omuzumuzu örttük, namaz kılarken omuz örtecek olmalı bunu söylemiştik. Sonra tavaf namazımızı kıldık, arkasından dua ettik. Duadan sonra kana kana zemzem içtik. Tamam. Birazcık da başımızdan döktük. Bol bulduysanız daha fazla dökebilirsiniz. Veya daha serinleme ihtiyacı daha çoksa daha fazla. Zemzemimizi döktük. Sonra buradan nereye ayrılıyoruz? Safaya. Safaya giderken son ayrılış noktasında yeniden Kabe'ye doğru dönmek Hacer Esreti'nin selamlamanın sünnet olduğunu söylemiştik. Bu ayrıca kaynaklarımızda da vardır. Selamladık. Safa'ya vardık. Şimdi ne niyet ediyoruz? Umre'nin sahine niyet ediyoruz. Umre'nin tavafını bitirdik. Umre'nin sahini yapıyoruz. Umre sahiyle niyet ederek Beytullahı selamlıyoruz, sonra oradan merveye doğru yürüyüşe geçiyoruz. Tekbirlerle, tehdillerle ve dualarla. İki yeşil direk, vaktiyle yeşil direk olduğu için şimdi bir kelime daha ilave ediyorum. İki yeşil ışık arasında her vele yapıyoruz. Erkeklere bu sünnettir. Hanımlarla ilgili hatırayı da hükmünde söylemiştim. Ta tamam. Safa ile Merve arasında hervele yapıyoruz. Hervele, süratlice bir koşunun adıdır. Remelden hızlıdır. Nem Remel, edalı, biraz çalımlıca, hızlıca bir yürüyüşün adıdır. Bu ise koşudur. Orta hızlı bir koşudur. Göstermelik bir koşu değildir, sahiden koşudur. İki, zapır zapır koşu değildir. Yani vakar zedeleyici oradaki bir koşu da değildir. Mü'mine yakışır, sakin bir koşunun adıdır. İki yeşil direk arasını bu şekilde koşarak geçtik. Dualarla yolumuza devam ediyoruz. Varıyor, Merve'ye çıkıyoruz. Merve'den doğru Kabe'ye dönüyoruz. Yeniden oradan Bismillah, Allahu Ekber diyerek Kabe'yi selamlıyoruz. Merve, Merve'ye vardık mı? Safa'dan Merve'ye vardık mı? Bu nedir? Bir şavttır. Sonra aynı şekilde yine dualarla, yine tekbirlerle, yine tehlillerle ve direkler arasında, ışıklar arasında her vele yaparak nereye dönüyoruz? Safa'ya dönüyoruz. Bu ikinci şahttır. Tamam. Safa'dan Merve'ye aynı şekilde gidiyoruz. Üçüncü şahttır. Merve'den Safa'ya dördüncü şahttır. Safa'dan Merve'ye beşinci şahttır. Merve'den Safa'ya altıncı şahttır. Safa'dan Merve'ye yedinci şahttır. Safa'dan Merve'ye olanlar hep teklidir. Merve'den Safa'ya gidişler hep çift rakamlıdır. Çiftli rakamlardır. Böylece yedi şavtı tamamlıyoruz. Yedi şavtı tamamladıktan sonra dua ediyoruz. Arkasından uygun bir yerde tıraş oluyoruz, ihramdan çıkıyoruz. Tıraş olmanın nasıl olduğunu yine paylaşmıştık. İki türlü olur demiştik. Bir halk dipten tıraş, iki kısaltma. Onun da uzunluğunun ünmüle miktarı olduğunu söylemiştik. Kısaltma erkek içinde geçerli, kadın içinde geçerli. Dipten tıraş sadece erkekle ilgilidir demiştik yine. Tamam. Başımızın en az dörtte birinden, üçte birinden olacak demiştik. Uzunluk olarak da en az parmağın uç boğumu, ünmüle boğumu burası uzunluğunda olacak demiştik. Tamam bu çizgiden parmağın kaynaklarımız ünmüleyi tarif ederken parmağın tırnak olan boğumunun adıdır, bölümünün adıdır diye tarif ederler. Bunu zaman zaman vurguluyorum. Ne yazık ki bunu net anlatan, berrak anlatan neredeyse hiçbir haç rehberi yok gibi. Diyanetinki de bunun içerisine dahil. Oradaki ünmeliğe bakılıyor. Parmak ucu kadar diye tarif ediliyor. Parmak ucunun neresi? Parmak ucu meçhuldür. En uç mu? En tepeci mi? Tırnakla şey arası mı? Neresi o parmak ucu? Bu da doğru değildir. Kaynaklarımız Ünmüle'yi böyle tarif ederler. Tamam. Hatta arkasından şöyle bir bilgi de tamamlayıcı esasen dikkat edilirse murada ne olduğu biraz anlaşılıyor. Mesela der ki arkasından Ünmüle miktarından kısa olan saç kısaltılamaz der. Ne olacak daha kısaysa dipten gidecek demek. Kısaltma değil artık onun adı. Anlaşıldı. Yine şu bilgiden de anlaşılır. hanımları yıkaz için diyor. Eğer saçınız örgülü ise, örgülü saçın bütün saçları, telleri aynı uzunlukta değildir örgüde. Örgünün ortası kenarlarından daha uzundur. Ne diyor o zaman? Biraz derince kesin ki saçınız açıp da dağılındığında başınızın en az dörtte birini kaplayabilsin. O ünmüle miktarı kesilen bölüm der. Esasen işaretler var. Sadece uç meselesi değil, o ucun bir uzunluğu var. Anlaşıldı? Dikkat eden insan olsa yakalar ve üzerine araştırır. Ama araştırılmadığı gibi bir söyleyince de yadırganıyor, ben de onu yadırgıyorum. İyi bir birisi bana araştırıp bulamadığım bir bilgiyi söylese, verse, dünya kadar dua ederim, sevinirim de. Tersine yadırganıyor, garipseniyor, garip ifadeler kullanılıyor. Bu nereden çıktı diyen, ben müftü biliyorum. Nereden çıkarttınız diye müftü biliyorum. Daha insaflısı, müzakere ediliyor. Ad, bizden aktaran arkadaş, o da müftü, kafile başkanı. Bakın diyor, bunu söyleyen arkadaş sıradan birisi değil diyor. İnsaf ediyorlar şöyle diyorlar, hemen karşılık vermeyelim, itiraz etmeyelim, konuyu bir araştıralım diyorlar. Bunu bile iyi niyet kabul ediyor. <gülüyor> i̇yi niyet kabul etmiyor başladık, İnşa inşallah. Tamam Böylece ihramdan çıktık. Bütün ihram yasakları istisnasız kalkar. Artık bir Mekkeri gibi o Mekke'dedir. Zamanını neyle değerlendirebilir? Tavaflarla değerlendirebilir. Çünkü tavaf diyarımızda mümkün değil. Her ne kadar başka yerlere tavaf edenler türedi ise de tavaf Beytullah'ta olur, başka yerde tavaf olmaz. Beytullah'a tavaf ederiz. Dualar ederiz. Beytullah'ın yanında bize namaz kılma nasip için, onun gölgesinde bulunma imkanı verdiği için, Beytullah'ı görerek ibadet imkanı bahşettiği için, birçok mümin dünyadan gelen kardeşlerimizle bize Beytullah'ta buluşturduğu için Rabbimize hamd ederek vaktimizi değerlendiririz. Aynı şekilde paylaştık, oralarla ilgili bilgiler toplarız. Çünkü oralar hatıraları taşıyan yerlerdir. Hani bir insan çocukluğunda köyünden, kasabasından ayrılır da, yıllar sonra yeniden köyüne, kasabasına dönerse, bütün çocukluk hatıraları zihinde canlanır, işteki duygular gençleşir, tazeleşirse, bu İslam'ın kaynağı, pınarı orasıdır. O hatıralar bizi tarih ötesine götürür, ...ve bizim şuurumuzu, duygumuzu tazeler. Bunun için gönlümüzde, ufkumuzda açık olmalıdır. Yaşananları yerlerini görerek zikretmek farklı bir mana taşır. Bilemiyorum daha önce bahsettim ama... ...Babul Umre, Umre kapısı diye bir kapısı var Kabe'nin. Şimdi yeni yapılan taraf oradan başlayıp da... ...Fetih kapısına doğru, Merve tarafına doğru yapılıyor. O bavul umre istikametinden çıkıp da o taraftan ilerleyince yolu karşıya geçince duvarla çevrili bir bölüm var. Halen orası boş. Orası esasen tam ranta uygun bir yer. Yani oraya dev bir otel kondursanız büyük meblağlar kazanırsınız. Orası halen boş duruyor. Orası esasen kabristandır. Ama bizim için asıl önemli olan İlk şehidimiz Sümeyye ile Yasir'in orada yatışıdır. Onlar cenneti muallada değildirler, oradadırlar esasen. Onların bulunduğu yerleri, onların hatıraları ile beraber görmek, Cebeli Tevri aynı duygularla seyretmek, arafat Mina müzderife de aynı duygularla akmak, İbrahim ile İslam aleyhisselamın Mina'dayken kurban ediliş hadisesini yeniden yaşamak. Hıra'nın önlerinde Resulullah'ı yad etmek, o irkanları yad etmek, Resulullah'ın Taif'ten dönünce Mekke'ye giremeyip de Hıra önlerinde günlerce kalışını hatırlamak bize çok şey kazandıracaktır. Eğer bilgiler duygularla ve şuurla beraber yoğrulunca, ibret nazarlarıyla da bir araya gelince, ibadetler de mana kazanır, şuur da mana kazanır, Geleceğimize yönelik bilgi birikimimizde daha mana ve daha fazla istikrar kazanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua ile ilgili olarak ne diyor? İnsanlar diyor diyarlar geziyor. Ben biraz hadis-i şerifi tefsir ederek açıkla şerh ederek önüne sürmeye çalışayım. İnsan öyle öyle değil midir? O günleri düşününüz. Aylarca yolculuk yapıyor, med Yemen'e varıyor. 3-5 kuruş kazanmak için Yemen'den ticari eşyalarla dönüyor. Şam'a geliyor, dönüyor. Ta Hindistan'a kadar uzanan kafileler yok mu? Var. Dört bir tarafı dolaşıp ticaret yapmaya çalışıyor. İstanbul'a, o yıllarda Amuriye'ye, Hatay'a kadar gelen kafileler var. Aylar sürüyor, günler sürüyor. Sahralarda yatıp kalkıyorsun, toz toprak içindesin. Bir insan helal kazanmak için veyahut da helal değil, kazanmak için diyelim. Bu kadar zahmete giriyor, toz toprak içerisinde kalıyor. Allah Resulü ne diyor? Kazanç için, toz toprak için ne diyor? Allah'a yalvarıyor diyor. Ama yediği haram, giydiği haram, her şeyi haram. Memla böyle birinin duasını nasıl kabul etsin diyor. İçtiği haram. Dolayısıyla bizim ruh halimiz, yediğimiz, içtiğimiz, nasıl bir şuur taşıdığımız duamıza da tesir ediyor. Onun için gönül saflığı berraklığıyla insan şuuru, Mevla'ya yöneliş, hepsi bir araya gelince ibadetler güzel olur, dualar güzel olur, meyveleri de daha güzel olur. Onun için vaktimizi değerlendireceğiz. Bir de okuma alışkanlığı giderek insanının zihninden silindi. Gayet rahat birisi diyemiyor ki ya ben okumaktan hoşlanmıyorum diyor. Bana şöyle lazım. Anlatırken anlatıyor. Ben okurken çabucak zihnim yoruluyor. Uykum geliyor. Niye? Alışmamış ki. Alışmayınca öyle olur. Alışmamış istemiyor. İtiraz ediyor. Karşı geliyor. Bu alışkanlığı çocuklarımıza da kendimizde kazanmamız lazım. Okuma bir nimettir. Tekrar tekrar kitaplar kendisine müracaat imkanı verir. Bilgileri netleştirme imkanı verir. Onlar yan yana gelirse, dinlediklerimiz, gördüklerimiz, yaşadıklarımız birbiriyle bütünleşir, perçinlenirse birbirine büyük kıymet kazanır. Böylece Mekke'yi mükerremedeki günlerimizi değerlendiriyoruz. Bu arada eğer zaman varsa, Kabe ve çevresi müsaitse yeni umreler yapabilir miyiz? El cevap yapabiliriz. Bu sefer kim gibi umre yapacağız? Mekkeli gibi umre yapacağız. Neden? Biz Mekke'ye elhamdülillah vardık, ihramımızla girdik, tavafımızı, sayımızı, umremizi yaptık, Artalık biz bu açıdan Mekkeli hükmünde gibiyiz. Daha önce bir şey yazdırmıştım, tekrar ediyorum. Bir beldeye meşru giriş yapan insan daha sonra o beldenin halkı hükmünü alır. Bu Mekke içinde geçerli, dışarısı içinde geçerli. İstanbul'a gelen bir insan İstanbul'dan giden gibi Mekke'ye döner. Tamam? Medine'ye giden bir insan Mekke'ye dönüşte artık ne gibidir? Medineli gibidir. Varıp da Mekke'ye giren insan artık ne gibidir? Mekkeli gibidir. Bunun gibi bu kaide bütün şehirler için geçerlidir. Dolayısıyla biz ikrama nereden gireceğiz bu sefer? Şu diyelim ki Mekke, Mekke'nin ortasındayız. Mekke'den şu beyazı Mekke haram sınırları kabul edin. Mekke'nin dışına çıkacağız. Mekke haram sınırının dışından niyet ederek geleceğiz. Bununla ilgili her taraftan olur mu bu? Evet her taraftan olur. Bunun ikisinde sünnet ceryan etmiştir demiştik. Birisi neresidir? Teneyim'dir. Teneyim'de Allah Resulü'nün emriyle Ayşe validemiz ihrama girmişti. Ve gelmişti. O da ne yapmıştı? Gelmişti ihrama girmişti. Geldi haccını yaptı. Umre yapamadı. Hacını yaptı. Daha sonra artık Mekkeli gibi ne yaptı? Mekke sınırlarının, harem sınırının dışına çıktı. Oradan ihrama girdi. Geldi, umresini yaptı. Tamam. İkincisi kimdir? Resulullah'ın kendisi. Efendimiz Huneyn gazvesinden sonra ne yaptı? Hudeybiyen'i ganimetlerine dağıttı. Ci'râne dinilen mevkiden ihrama girdi ve umresini yaptı. Bu iki yer başka yerlerden daha faziletlidir. Başka yerlerden de tekrar ediyorum olmaz mı? Olur. Mesela Arafat tarafında sınır taşı var. Yemen tarafında sınır taşı var. Taif istikametlerinde hep sınır taşları var. Mekke haram sınırları. Cidde'nin yeni yolunda sınır taşı var. O biraz hiza alınıyor. Nerenin hizası? Eski yolunun hizası. Hudeybiye'nin hizası. Hudeybiye'de de sınır taşı var. Hatta Hudeybiye'de Efendimiz geldikten sonra anlaşmalar da bittikten sonra ne yapıyor? Yürüyerek Efendimiz sınırları geçiyor. Mekke haremine giriyor. Mekke Haraminde iki rekat namaz kılıyor. Sonra geri çekilerek Medine-i Münevvere'ye ondan sonra yol alıyor. Anlaşıldı. Oradaki sınır bunun manası nedir? Biliniyordu demektir. Resulullah sınıra yakın bir noktaya yaklaşık Efendimizin indiği noktayla sınır noktası arasında bir kilometreden daha az bir mesafe var. Öyle bir noktaya iniyor. Anlaşma sınıra yakın bir noktada yapılıyor. Ama tekrar ediyorum oradan gelerek umre yapmıyor Peygamber Efendimiz. Oradan geri dönüş yapıyor. Sonra kaza umresine geliyor. Ama Ayşe Validemiz Resulullah'ın emriyle teniğimden yapıyor. Kendisi de ciğerhaneden yapıyor. Ciğerhane şimdi yol hattından biraz kenarda kalıyor. Ayşe Validemizin mescidi ise Medine yolunun üzerinde. Şimdi Mekke'ye varsan Umre desenin sizi götürecekleri yer Ayşe Validemizin mescididir. Bir adı da zaten o yüzden Umre Mescidi. Üç tane adı var. Mescidi Ayşe, Mescidi Teni'im, Mescidi Umre. Üç tane adı var. Dolayısıyla böyle yakın <gülüyor> Tamam. Böylece vaktimizi değerlendirdik. Karadan günler geçti. Yedinci gün geldi. Yedinci gün ne demek? Zilhicce ayının yedinci günü demek. Zilhicce ayının yedinci günü Kabe'de öğle namazından sonra bir hutbe okunur. Bu sünnettir. Bu hutbede haçla ilgili bilgi verilir, yönlendirme yapılır. Tamam mı? 8. gün yoğun bir gündür. Bugüne ne diyorduk? Yeumi terviye. Adı böyle kalmıştır. Yeumi terviye adını nereden almıştır? Artık Arafat, Mina, Muzdalife yolculuğu başlayacağı için o günlerde develere içirebildikleri kadar su içiriyorlarmış. Herhalde şöyle yüz deve yan yana gelse bayağı bir tanka su içerler. <gülüyor> deve de diğer ha içti mi tam içer. Dolayısıyla Orun yüzünden, yol hazırlıkları yüzünden develere, doyasıya su içirildiği için o da iyi, iyi bir zaman aldığı için günün adı yevmi terüye kalmış. Öyle yad edilip geliyor. O gün hazırlıklar yapılır. Yeniden ihrama girilecek. Niçin? Hac için. İhrama nereden girilecek? Biz Mekke'ye girdik ya, umremizi de yaptık ya, artık Mekkeli gibiyiz. Mekkeli o umre, o hacca Nasıl ihrama giriyorsa biz de öyle gireceğiz. Nereden gireceğiz? Haram sınırlarının içinden gireceğiz. Dışına çıkmayacağız. Tekrar ediyorum, haram sınırlarının içinden gireceğiz. Tamam? Haram sınırlarının içinden giriyor, girir, girer. Hac temettüü yapan, vavarıp umresini yapan insanlar bu ihrama girişi öyle yaparlar. Bunun en eftal olanı Mescid-i Haram'da ihrama giriştir. Kaynaklarımızda böyle geçtiği için söylüyorum. Ancak evden girmeyi tavsiye ediyorum. Neden? Belki bayanlara Mescid-i Haram'dan girişi kolay. Niye? Elbise çıkarıp giyme ve benzeri yok diye. Ama bütün bu hazırlıklar evde daha rahat daha kolay olur. Bir de herkes Haram-ı Şerif'e indinse eskisi gibi değil. Şimdi dünyanın kalabalığı var. O kalabalıkların orada giyinip soyunup işte hazırlanmaya çalıştığını düşünün. Bu müthiş bir izdiham meydana getirecektir zaten. O günlerde bir de servisler de duruyor. Servisler de durduğu için meşakkat de büyük. Dolayısıyla insanların evlerinden girmesinde bir sakınca yok. Öf faziletle ilgilidir. Yoksa evden girmekte veya bulunulan noktadan girmekte herhangi bir kerahat veya herhangi bir eksiklik yoktur. Tamam. Şimdi neye niyet ediyoruz? Hacca niyet ediyoruz. Niyet ettim Allah rızası için hac etmeye ve onun için ihrama girdim. Ya Rab haccımı benden kabul buyur ve onu bana kolay kıl diye hem dua ile beraber niyet ediyoruz arkasından telbiye getiriyoruz, aynı şekilde. Namaz kıldık, niyet ettik, telbiye getirdik, artık ihramlıyız. Bu seferki ihramımız niçin? Hac için. Sünnet veçili ilk önce nereye çıkılır? Mineye çıkılır. Sekizinci günün öğle namazını, ikindi namazını, akşam namazını, yatsı namazını, Arafa gününün sabah namazını Mine'de kılmak sünnettir. Tamam. Bu beş vakit namazı Mine'de kılmak sünnettir. Birincisi öğle, ikindi akşam yatsı ve sabah. Tamam. Mine gecesini güzel geçiriyoruz. Namazlarımızı orada kılıyoruz. Sabah namazı kılındıktan sonra uygun bir şekilde oradan arafata doğru yol tutuyoruz. Arafat'a vardık. Arafat'ta ön hazırlıklarımızı yapıyoruz. Namaz vakti gelmeden bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Karnımız acıktıysa karnımızı doyuruyoruz. Onu pek ihmal etmiyoruz. Tamam? Ön hazırlıkları yapıyoruz. Abdestimizi alıyoruz. Namaza hazır hale geliyoruz. Namaza hazır hale geliyoruz derken şunu kastediyorum, namaza biraz gevşek, hacılar acelecidir. Bir bölümü aldırmaz, bir bölümü hemen ayaklanır, namaz kılacak. Ya henüz abdest almayanımız var, abdestten gelmeyenimiz var, bekletemezsin. Sanki böyle zorlayan bir, bir şey var gibidir. Önceden tedbirli olunursa iyi olur çünkü sık sık bu namaz sırasında özellikle de hanımların döküldüğünü görüyoruz. Çünkü onlara bakılmıyor, orada giden, gelen çok fazla dikkat edilmiyor. Kayıplar yaşanıyor. Orada bir şey daha var sıkıntı esasen. Bir de hoparlörler birbirine karışıyor. Hangisinin biri, Hangisi Allahu Ekber diyor? Hangisi Semih Allahu Menha, Yan çadır ayrı kılıyor. Bu taraflar ayrı kılıyor. bir başka trafik karışıklığı. Bunu organize'nin önlemesi lazım ama biz şimdi her şey düzgün gibi ramazımızı kılıyoruz. İlk önce ezan okunur. Ezanı Muhammedi okunur. Arkasından öğle namazının ilk sünneti kılınır. Tamam. Namazın sünnetini kıldık. Arkasından öğle namazının farzı kılınır kamet getirilerek. Tamam. Arkasından teşrik tekbiri getirilir. İkindi için kamet getirilir. Öğlenin son sünneti, ikindinin ilk sünneti kılınmaz. İkindi namazı için kalkıldığında belki de insanların cemi takdim olarak niyet ediniz diye ikaz edilmesinde fayda vardır. Çünkü bu namaz vaktinde kılınmıyor. Vaktinden öne alınarak kılınıyor. Bu açıdan son derece önemlidir. Eğer Allah Resulü bunu bu şekilde kılmasaydı İslami kaidelere göre bir namazı vakti girmeden kılmak caiz değildi. Bunu değiştirme hakkı Cenab-ı Allah'a aittir, Resulüne aittir. Allah Resulü orada ikindi namazını vakti girmeden öğlenen vaktinde kılmıştır. Aynı niyetle ve bu niyete dikkat ederek ne yapıyoruz? İkindi namazını kılıyoruz. Arkasından teşrik tekbirleri getiriyoruz. Ve sonra gün batınca kadar zamanımızı dualarla, niyazlarla değerlendiriyoruz. Bu dilimleri daha önce uzun uzun paylaştığımız için yeniden derinliğine dönmüyorum. Gün battıktan sonra uygun bir zaman diliminde artık Arafat'tan ayrılabiliriz. Oradan ayrılıyoruz. Oradan akarak nereye geliyoruz? Müzderife'ye geliyoruz. Arafat sınırıyla Müzderife sınırının arasında yaklaşık yerden yere, hizadan hizaya değişiyor ama Altı yedi kilometre civarında bir mesafe vardır. Dokuzuncu yolda, Türkiye'ye tahsis edilen yolda bu mesafe daha uzuncadır. Oradan geliyoruz ve de konaklıyoruz. Akşamla yatsı namazını, yatsı namazının vaktinde de kılıyoruz. Tamam. Bu namaz şöyle kılınır. Yine ezan-ı Muhammed'i okunur. Arkasından akşam namazı için kamet getirilir. Sonra akşam namazı kılınır. Akşam namazının arkasından yine teşrik tekbiri. Onun arkasından akşam namazının son sünneti yok. Yatsanın ilk sünneti yok. Arkasından kalkılır. İkinci bir kamete de ihtiyaç yoktur. Ve Niyetler yatsı namazına yapılır. Akşam namazının niyeti burada önemlidir. Neden? Çünkü o vaktinden geriye bırakıldı. Orada da niyet cem tehir olaraktır. Yatsı namazının bu şekilde ayrıca tayinine ihtiyaç yoktur. Çünkü yatsı namazı normalde kendi vaktinde kılınıyor. Anlaşıldı? Ama akşam namazına niyet ederken niyet ettim Allah rızası için cem tehir ile akşam namazını eda etmeye denmesi doğrudur. Bunun bilindiğini dil ifadeiresiyle güzeldir. Tamam? Böylece akşam namazını kıldık, sonra yatsı namazını kıldık. Yatsı namazının son sünneti kılınabilir. Artık cem bitti. Tamam? Teravih vakti de yok. Arkasından vitir namazı kılınabilir. Kılınabilir diyorum. Çünkü bunu gecenin sonuna bırakıp da, da kılabilirsiniz. Anlaşıldı? Biz alıştık artık. Gecenin sonuna falan bırakmayız. Hepsini başladık. Baştan sonra bitiririz. Tamam. Bitir namazını da kıldık. Sonra taş toplamaya. Taş toplama konusunda sünnetin ne olduğunu, ilk gün atacak taşları, hepsini paylaşmıştık. Bu taşları en uygun alama yerinin müzderife olduğunu söylemiştik. Özellikle ilk gün atılacak taşların müzderifeden olmasının asıl sünnet olduğunu da vurgulamıştık. Diğer taşların temiz olmak şartıyla, mescitlerden almamak şartıyla, iri taşları kırarak elde etmemek şartıyla, pis yerlerden almamak şartıyla her yerden alınabileceğini de söylemiştik bunların fındıkla nohut büyüklüğü arasında olacağını da söylemiştik yumruk gibi taş atmak yok orada yumruk gibi taş atacaksanız ben size nereye atacağınızı söylerim o burada daha çok işe yarıyor tamam oradaki taş ibadet yapılacak ona, ona, ona göre ayarlanmalıdır taşlarımızı topladık geceleyin orada istirahat ettik sabahı orada yaptık bize karışmadılar, bizi kendi halimize bıraktılar. Yani sabah namazını orada kıldık. Allah Resulü böyle yapmıştır. Sabah namazını orada Gales vaktinde kılmak Hanefilere göre de daha eftaldir. Tekrar ediyorum. Normalde Şafiilere göre Gales vaktinde yani ilk vaktinde sabah namazının kılması daha faziletlidir. Hanefiler isfar yani aydınlık vaktine bırakılarak kılınması daha eftaldır normalde. Ancak Hanefilerde de müzderife de gales vaktinde yani karanlığın daha hakim olduğu vakitte kılınması eftaldir çünkü Rasulullah orada böyle yapmıştır. Bu haber nettir. Tamam orada bir de millet aynı andadır. Kendi mahallemizdeki gibi evlerimizdeki gibi insanlar teker teker gelmiyorlar artık. İnsanları kaldırırsınız, insanlar abdestini alırlar, hazırlanır ve namaz kılınır. Bırakın yana kalkmayı, millet size namazdan evvel, vakit girmeden bile namaz kılmaya zorluyor. Hoca merkezezden ezan okuyor, herkes namaz kılıyor, herkes sizi durmadan tazik ediyorlar bazen. Onlara da aldırmayacaksınız, vakit ne zaman girdiyse o zaman. Namazımızı kıldık. Normal sabah namazı. Sünnetini kıldık. Farzını kıldık. Teşrik tekbirimizi getirdik. Vakfe ondan sonra başlar. Vakka duası da ondan sonradır. Duamızı ettik. Arafat'taki vakfe neydi? Farzdı, rükündü. Paylaşmıştık. Buradaki vakfe nedir? Vaciptir. Müzderife vakfesi vaciptir. Vaktayı yaptıktan sonra nereye yöneldik? Mine'ye. Şimdi akıp geliyoruz. Ne yapacağız? Hacı heyecanlı da orada. şeytanın gözüne uyacağız diyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Mermileri hazırladık falan. Şeyde elin sıkı sıkı da tutuyor. Şimdi nereye? Gidiyoruz? Mine'ye gidiyoruz. Birinci gün nereye taş atacağız? Cemre'yi Akabe'ye. Cemre-i Akabe hangisidir? Üç tane atış yeri var. Mekke tarafında olanın adıdır. Geçen böyle yapmıştık. Gene böyle yapayım. Tamam. Mine tarafından doğru. Müzderife bu taraftadır. Bu taraftadan aktık geldik. Yaya yolundan geldiysek yine Muhassar Vadisi'ni hızlı geçtik. Muhassar Vadisi neydi? Fil ordusunun helak edildiği yerdi. O, Müzderife ile mina arasındadır. Ve yaya yolu güzergahına düşer. Orada dikkat edilirse görülecektir. Müzderife'ye ait bir çadır bölmesi de var köprüden sonra. Orada çadır boşluk vardı. Hiç çadır yoktur o arada. Burada Müzderife biterdiği lauha vardır. Yaklaşık ondan sonra 80-100 metre sonra Mina buradan başlar diye ikinci levha başlar. Bu arada hem levha yoktur, hem çadır da yoktur, boşluk vardır, binada yoktur. Tamam? Araplar bu konuda dikkatler. Bir milletin helak olduğu yere ev yapmıyorlar. Medain Salifa, Salih Aleyhisselam'ın şehri var. Hayberden Tebük istikametine doğru giderken oralara yerleşme mevsimi yerleşme merkezi yapmıyorlar. Bir daha yerleşmiyorlar o tip yerlere. O tip yerleri boş bırakmayı tercih ediyorlar. Hatta oraların meyvesinden yeme yeme yemeği de tercih ediyorlar. Böyle bir özellikleri var. Burası boşluktur. Bura muhassar vadisi tekrar ediyorum. Fil ordusunun, Ebrehe'nin ordusunun helak edildiği yerdir. Eğer o güzel dağıttan geliyorsak orayı hızlıca geçiyoruz. Allah Resulü'nün sünneti böyledir. Sonra geliyoruz. Bu küçük Cemre. İlk Cemre bu orta cemre, bu büyük cemre diğer adıyla cemreye kabe. bunlara bunlara taş atmıyoruz bunları geçiyoruz, geliyoruz buradakını taşlıyoruz birinci gün kaç taş atılır? sadece yedi taş atılır onun için yanımıza birkaç tane de yedek alalım, ne olur ne olmaz demiştik yedi taşı atıyoruz taşı orada kibarlık yok kibarca koymuyoruz ne, yap, ne yapıyoruz? elimizi alarak üstten atıyoruz. Bismillah allahu ekber diye. Ne diye dua ediyoruz? Rejmen li şeytan, irdaen li rahman. Bu daha kısaca olduğu için söylüyorum. Rejmen li şeytan, şeytanı taşlamak için, ondan nefretimi ilan için, irdaen li rahman, Rabbimin rızasını kazanmak için. Atılış, hedefi de gayet de budur. Bunun üzerinde durmuştuk. Tamam رَغْمَنْ ve وَحِزْبِهِ diye de var. اِرْضَاءً لِرَحْمَنْ رَغْمَنْ ve وَحِزْبِهِ diye var. Şeytana ve şeytanın uşaklarına, şeytan takımına, taraftarlarına rağmen demek. Bu şekilde. Yaklaşık aynı manaya geliyor. Taşımızı ne yapıyoruz? Arkasından Bismillahirrahmanirrahim Allah'u Ekber diyerek yedi taşımızı atıyoruz. Taşlarımızın nereye düştüğünü görüyoruz ıskalamıyoruz. Sağa sola atmıyoruz. Birisinin kafasına vurmuyoruz. Nereye attığımızı biliyoruz. Çok uzaktan atmıyoruz. Ne kadar yaklaşırsanız inanın taşlama da o kadar rahat olur. Onun orta bir bölmesi var. Orası sıkıntılıdır. En uzak zaten sıkıntılı. Nereye gittiğiniz belli değil. Orta çok dalgalıdır. En ona doğru geçer. Çünkü ortaya doğru dursanız ileri geçenlerin bir çıkış, bir giriş var. Onun için size dalgalandırırlar. Bir de çıkış için dalgalandırırlar. Taşlamaya ne kadar yaklaşırsanız taşınızı o kadar rahat atarsınız. Şimdi ne demek istediğimi gitmeyenlerin biraz anlaması çok kolay gibi geliyor da kolay değil. O zaman orayı görünce anlaşılıyor. Önceden gidenler de şimdi gitsek daha iyi anlıyoruz diye derler ama bir kere giden gitmiştir. Biz askerdeyken takılırdık. Bir daha bu askere gelirsek biz gösteririz diye. Bir tecrüben oluyor ama bir daha gitmiyorsun. İnşallah yeniden gitmeler nasip olur Dolayısıyla insan giden insan Şüphesiz daha iyi anlıyor Ama belli bir zaman dilimi Geçmiş oluyor Vardık taşımızı attık Taşlarımızı attıktan sonra sıra Kurbanda Neden kurban artık vacip Hac-ı İfrat'taki Gibi değil kurban vacip Tamam kurbanımız Kesilecek Kurbanımızın kesildi, haberi geldi. Şimdi sıranede tıraş odunup ihramdan çıkılacak. Önceki çıkışımız neydi? Umrenin ihramındandı. Şimdi hangi ihramdan çıkıyoruz? Haccın ihramından çıkıyoruz. Eğer saçımızı anlattığımız gibi tıraş ederek ihramdan çıkmışsak, bütün ihram yasakları kalkar, bir ihram yasağı kalır. O yüzden buna birinci tahallül, birinci ihramdan çıkış, birinci ihramdan helal oluş denilir. Bir tek karı koca münasebeti kalır geriye. O farz tavafı yapınca kalkar. Onun dışındaki bütün ihram yasakları kalkar. Yine burada işaret ettiğim hatırlıyorum. Hazreti Ömer radıyallahu an koku yasağında devam etmesinin doğru olduğu kanaatindedir. Tamam. Bu da aklımızın kenarında dağarcığında dursun. Böylece ne yaptık? Birinci gün vazifeden bitirdik, ihramdan çıktık. Tamam. Bundan sonra sıra normalde neydi? Tavafta. Ancak bugün tavafa inebiliriz de, inemeyebiliriz de. Ama şöyle diyelim. Yapacağımız tavaf ne tavafıdır? Haccın tavafıdır. Diğer adıyla farz olan tavaftır. Tamam mı? Farz olan tavafı en eftal birinci gün yapmaktır. Sonra ikinci gün yapmaktır. Sonra üçüncü gün yapmaktır. Üç günden daha geç kalırsa ve meşru bir sebep de bir özür de yoksa geç kalmak için bu geç kalmadan dolayı Ebu Hanife Hazretlerine göre kişinin üzerine kurban düşer. Tamam mı? Bu ilk üç günün içinde hangi günü tavsiye edersiniz pratikle diye sorarsanız bunu da söylemiştim. İkinci günü üçüncü güne bağlayan gece demiştim. Çünkü birinci gün müthiş bir yüklenme var. Gece daha çok. Gündüzü biraz daha yine var. Yani birinci günü ikinci güne bağlayan gece de yüklü. Anlaşıldı İkinci gün biraz gündüz zayıflamaya başlıyor. Akşamleyin 11-12'lerden 12, lerden 12 oralarda ciddi bir zayıflama var. Neden? Tavafı yapanlar miniye dönecekler miniye dönüyor. Diğerleri de yorgunluk atmak için eve dönüyor. İkinci günü üçüncü güne bağlayan gece gelirseniz en rahat o gün bulursunuz. Üçüncü güne de bırakmayınız. Üçüncü gün bir. Mineyi boşaltanlar geliyor, minada yatıp da orayı boşaltanlar geliyor. İki acele edip ülkelerine dönecekler veya Medine'ye hemen arka gidecekler veda tavafı için geliyor. Çift taraflı bindirme oluyor? Yani üçüncü gün dördüncü günde azalmıyor, çoğalma yaşanıyor te tersine. Onun için pratikte ikinci günün gecesini tavsiye ederim tecrübeli bir kardeşiniz olarak. Tamam? Böylece ne yaptık? Birinci gün ikinci gün farz tavafını yapınca bütün ihram yasakları kalkar. Ancak tavaf yapmakla işimiz bitmedi. Öyle yağma yok. Günün, minanın, müzderifenin yorgunluğuna bir yorgunluk daha eklenecek. Ney? Sahi yorgunluğu. Haccın sahi var. Bunu Hacc-ı olduğu gibi önce yapmadık. Önceki yaptığımız umrenindi. Tavafın arkasından sahi yapacağız. Artık sahi nedir biliyoruz. Biz tecrübeli umreci olduk, hacı olduk, neler gördük, neler gördük. Epey kültürümüz de arttı. Yine Safa'dan başlayarak Merve doğru, Merve'den Safa'ya doğru haccın sayını yapıyoruz. Bu say vaciptir. Bunu da yaptık mıydı, tamam yorgunluğun yüzde 80'ini attık demektir. 90'ını belki. Organize açısından Hacı Mina'dan aşağıya indi miydi organize oh çeker. gelirse Hacı'nın yorgunluğu. <gülüyor> servis de yok nasıl olsa. Hacı şirket mensuplarına saya döke o yolları gelir gider. Yani çok da haklı değil. Asıl bugünlerde lazımdı servisler ama servis koysan da çalışmaz. Koysan daha çok laf olur. Çünkü giden arabalar gidiyor Hacı'yı bir yerde bırakıyor. Sonra nereden çıkabiliriz oradan çıkıyor. Servis tur atmak zorunda. O tur atamıyor ki. Dolayısıyla hacı gene sayar, döker, birisini suçlayacak, kendi hiç suçlu değildir. Suçlamada en yakın kim var ondan başlar, hocasından başlar, şirketten başlar, erkek hanımdan başlar, hanım da erkekten başlar garanti, söyleyemese de. Kısaca birbirlerini suçlarlar. Böyle, böylece iznahım dolu günlerdir, yorucu günlerdir ama tavaf sayda yapılınca bir rahatlama yaşanır. Sonraki geceleri Mina'da gecelemek bize göre sünnet-i müekkettir. Diğer mezheplere göre vaciptir. Esasen Hanefilerin de dikkat edip Mina'da gecelemeleri lazım. Ama hem rahatız artık biz öyle taşla toprakla yatamayız. öyle eskidenmiş. Şimdi ben şimdi giderek hayat değişti ama büyüklerimizi tanıyorum. Daha dün damda, çayırda, orada burada yatan adamlara yatak beğendiremiyorsunuz yani gelince. Orayı beğenmez, bu burayı beğenmiyorlar. Şimdi yani gerisin geri maalesef bir şey daha var. Türklerin çadırları da Mina'da en uzak çadırlar. Bunun da sıkıntısı var. Yine söylediğim gibi tünel hadisesi de bunun üzerine tuz bir yer ekti. Bu sefer bütün insanlar binaya doluşuyorlar. Binada klima da var zaten. Yiyecek içecek malzeme malzeme de orada var. İşin daha garibi Türkiye'den giden Şafii kardeşlerimiz de orada hemen Hanefi veriyorlar. Onlara vacip gitmek yerine Hanefi oluyorlar onlar da binadalar. Esasen Hanefileri teşvik edip ellerinden tutup alıp götürmeler lazım onların da onu yapmıyorlar. Tersini yapıyorlar. Böylece ne olur? ikinci günün, üçüncü gününde taşları için minada kalınmalıdır. Daha önce söyledik yineden vurgudur. Birinci günün taşı ne zamandan ne zamana atılır? Birinci günün kurban bayramının birinci günün fecir vaktinden öbür fecir vaktine kadar devam eder. Birinci günün taşı. Tamam? Fecirden fecredir. İkinci günün taşı öğleden fecirdir. Üçüncü günün taşı yine öğleden fecirdir. Dördüncü günün taşı öğleden gün batımınadır. Tamam. Şimdi geçen sohbette de bu sohbette de arada bir şey unuttuk. Veya kaynattık. Ne? Bayram namazı. Kaynattık. Ama Mevla müsaade etmiş. Yani bir taraftan Mina, Müzderife, işte Akış, taşlama, şu bu, haç yapan bu nüsükün içerisindekine, üzerine bayram namazı vacip değildir. Tamam. Aynı anda bir insan iki ibadette birden mükellef olmaz. Taşlamalarla uğraşacağız, izdahamları söküp geleceğiz, taşı atacağız. Giden insana aklına da gelmiyor zaten. Bayram mı, seyrenmiş, onun derdi şimdi varacak O taşları rahat bulacak mı, bulamayacak mı? ama kalacak mı kalmayacak mı onları atacak. Bayramı hepten unutuyor. Sonradan aklına geliyor. Hocam biz bayram namazı kılmayacak mıydık? E niye kılmadın diye tak, yükleniyorum bazen takılıyorum. Eyvah sen bayramı da mı kılmadın? <gülüyor> tamam artık o, hacı amcadaki üzüntüyü seyret ondan sonra. Şimdi tabii bayram namazından sorumlu değillerdir. Evet anlaşıldı. Zaten bayram yapıp duruyoruz. Bütün millet vıkır vıkır, kakaynıyor. İkinci günün, üçüncü günün taşlamaları paylaştık. Böylece taşlamalarımızı atıyoruz. Ama ikinci gün hem öğleden başlıyor. Taşlama hem de nasıl? İlk önce yedi tane birinci atıyoruz. Birinci dediğim ne? Mekke tarafındaki cemreyi Akabe değil. O sonuncu olacak taş attığımız. Tamam. Tam zıt tarafından başlıyoruz. Birinci gün yedi tane küçüğü atıyoruz. Peşinden kısa dua yapıyoruz, yedi tane orta cemreye atıyoruz, peşinden kısa dua yapıyoruz, yedi tane Cemreyi akabeye, büyük cemreye atıyoruz, peşinden oralarda beklemiyoruz. Tabi oralarda beklemiyoruz derken şu yani insanlığı birbirimizi de görüp bir tartıyoruz şu, bizim insanımız çok yaşlı gidiyor, hele yıllar önce daha da yaşlı giderdi. Şimdi eğer serbest olsa, kura olmasa yaş oranı daha düşecek. Kura biraz bunu engelliyor. Yaşlılara biraz öncelik hakkı vardı. Şimdi biraz karıştı ama yine de öncelik hakkı var. İnsanımızda bir alışkanlık haline gelmişti. 60 yaşına gelmeden hacca gidilmez. Haç gencişi. Bütün samiye yorucu bir ibadet. Arafatı var, binası var, müzderifası var, yolları var, izdihamı var, tavafa var. Yaşlı insan zavallı zaten sıkıntıları var, zaten yaşı var, zaten bedeninden sesler geliyor, ağrılar geliyor, sızılar geliyor. O yaşın içerisinde bu ibadet o kadar huzurlu yapılmıyor. Yaşlıca bir amcayı gördüm, yani genç genç birisi birisi var, amcanın elindeki çantaları almış, teyzenin elindekini almış, o onların kına o taşıyor. Ecri o genç kazanıyor. Hem genç gelmiş, hem yardımcı oluyor, hem de ibadetin hazını duyar. Yaşlı gelen insan bir taraftan yaşlılığın getirdiği sıkıntılarla uğraşacak, bir taraftan o eziyet içerisinde ibadetten haz almaya çalışacak. Bir şey daha. Genç gelmeli ki, o hazı genç tatmalı ki, Beytullah'ı genç tavaf etmeli ki, ömrünün geri kalanında orayı görmüş, yaşamış insan olarak hayatta hizmet etsin. Yaşlanmış, ölüp gidecek, Allah'ın da olsun ibadet etmiş ama cemiyete faydası yok. Yarın vefat etmiş gitmiş. Cenab-ı Allah taksiyatını affetsin. Birisinin güzel bir ifadesi vardı. Yazarlardan kim olduğunu hatırlamıyorum. Şimdi ama Allah'a hamdolsun anneciğim hacca gitti diyor. Dönüşte kendinden başka herhalde kimseye faydası olmayacak çünkü diyor geldikten birkaç ay sonra vefat etmiş. Şimdi öyle insanlar gitmeye başladı. Bir de şeytan boş durmuyor ki çalışıyor. Hacca gideceksin. Dönüşte eline terazi almayacakmışsın. Yani haçtan önce o terazi eğdin, büyüdü büktün de haçtan sonra mı yapmayacaksın? Hiç dokunmayacaksın. Haçtan gidinceye kadar terazi her türlü tutulur da haçtan sonra mı tutulmaz? Bir. İkincisi, bir de bize genç derece teraziyi doğru tutacak adam lazım. Sen haçlığı artık şuura ermişin terazi tutmuyorsun. Ne anladım ben ondan? Hani İmam Muhammed'in çok güzel bir sözü var ya zaman zaman paylaşıyorum. Ona ne diyorlar? Zühd hakkında neden bir kitap yazmadınız diyorlar. Cevap veriyor İmam Muhammed, alışveriş hukukunu yazdım ya diyor. Ne demek istiyor? Hakiki zühd odur diyor. Hakiki zühd bir kenara çekilmen, Allah Allah demen, Subhanallah Subhanallah demen, zikretmen değildir. Az Yemen Az uyuman gibi şeyler değildir. Hakiki zühd nedir? İnsanlar arasında karışacaksın, çarşıya pazara çıkacaksın, çarşıda pazarda Rabbim neyi helal kıldı, neyi haram kıldı? Onlara dikkat edeceksin, hak yemeyeceksin, zulmetmeyeceksin, Allah'ın hukukunu gözeteceksin. Asıl zühd odur demek. Alışveriş hukukuna yazdım yanın cümlenin manası çok fıkhi bir manadır. Sadece alışveriş hukukuyla değil, fıkıhçıların böyle herhalde levha yapması gereken bir cümledir. Enfes bir cevaptır. Köşesine çekilmiş kardeşimiz Allah Allah diyor, pazara gelince Allah'ı unutuyor. Bu zühd değildir, bu takvada değildir. Her yerde Allah hatırlanıyorsa, hele de hırsların, menfaatlerin galeyne geldiği yerde işte zühd odur. Rabbim bana şunu caiz görüyor, bunu caiz görmüyor. Köşede Allah Allah diyorsa gelip bankanın bankada sıra oluyorsa diyeceğim şeyden korkuyorum şimdi. Millet maaş almak için de sıra oluyor. O manaya da gelmesin istiyorum. Ama maalesef helal ve haram çizgilerini kaçırdığımız var. Geçen burada yukarıda bir kardeşimize. Biz bir cemaate bir cemiyete bakarken şöyle bakıyoruz. İslam'ı Allah Resulü'nün tebliğ ettiği gibi anlıyor mu? Rabbimizin istediği gibi yaşıyor mu? İslam'ın bütününe sahip çıkıyor mu? Bütünü yaşamak için çırpınıyor mu? Biz o dediğiniz cemaatte bu özellikleri göremiyoruz. O, o, o cemaat göremiyoruz dedim. O cemaatin yapısını ben biliyorum. Müzik bütün ibadetlerden üsttedir. Şöyledir, böyledir. Dahası var yani. Sö söylemek istemiyorum. Ama kanaat ne? Kanaat Gelen insanın kanaati şöyleydi. Bana da demiyor. Annesi babasıyla gelmiş. Annesi babasına dönerek diyor ki ben anladığım kadarıyla hocamız tasavvufa karşı diyor. Eğer tasavvuf çalıp oynamakta ibadetle cemevlerinde olduğu gibi harmandalığı folklor ekibine ibadet demekse evet. İbadet, Allah Resulü'nün öğrettiği gibi yapılırsa ibadettir diyor. Ben nasıl namaz kılıyorsam öğle namaz kılın. Ben nasıl hacc ediyorsam öyle ibadettir. Başka türlüsü ibadet değildir. Biz bunun Ne Allah Resulü öğle namaz kıldı ne Ali radiyallahu anh öğle namaz kıldı ne Hazreti Hasan öğle namaz kıldı ne de Hazreti Hüseyin öğle namaz kıldı. Ne de sonraki ashab öğle namaz kıldı. Efendim bu Arapların İslam anlayışıymış, öbürü Türklerin İslam anlayışıymış. Bu nereden çıktı? Yani Allah Resulü'nün öğrettiği gibi kim anladıysa İslam'ın anlayışı o. Kim anlarsa anlasın. İstersen mağripli, isterse Endonezyalı böyle anlasın. İstersen kutuptaki adam böyle anlasın. Allah Resulü nasıl istiyorsa, Rabbim nasıl istiyorsa, bize nasıl öğrettiyse o ibadettir. Öbürü değildir. Netice böyle. Aynı şey hac içinde geç geçerli. Resulullah bize neyi nasıl öğrettiyse öyledir. Böylece taşlarımızı üç günde attık mı? Attık. Birinci gün yedi atmıştık. İkinci gün yedi, yedi, yedi, yirmi bir attık. Etti yirmi sekiz. Üçüncü gün yedi, yedi, yedi, bir yirmi bir dağıttık. Etti kırk dokuz. Dördüncü gün Kalmış da 60 isek ki ayrılma izni var daha evvel paylaşmıştık. 7, 7, 7, 21 de o gün atmışsak 49 artı 21 eşittir 70. Dördüncü gün atmamışsak fazla taşlarımızı temiz bir yere serpiyoruz dedim. Tamam. Haçla ilgili ibadetler bitti. Şimdi hazırlıklar başladı otobüsler, yükler, bagajlar birer ikişer sarılıp sarılıp Mekke'den ayrılıyor. Hacamca geliyor sana. Kütahya Lala yaptığı gibi. Boynu da bükük. Niye? Herkes gittikçe gurbet çöküyor bu sefer. Gurbetteymişizse çöküyor. Boynunu bükmüş. İfadesini aynen söylüyorum. Ya hocam diyor. Yapacağımızı yaptık. Alacağımızı da aldık. Daha ne bekliyor? <gülüyor> Hacı ya tamamlamış. Hediyeler, babalık sıralanmış. Yapacağını da yapmış. Tamam. girek galiba. Sanki uçak biletleriyle o otobüse hemen çağırınca kapıya dayanıyor, gel, geliyor. Sonra yol hazırlıkları. Tabii bu arada yeniden tavaflar yapabilirsiniz. Her anınızı kıymetlendirebilirsiniz. Ve ayrılmadan önce de veda tavafı yapmalısınız. Afaktan gelen insan için veda tavafı vaciptir. Tamam. Ancak veda tavafının meşru özür sebebiyle düştüğünü söylemiştik. Ne gibi kafilesi dönen, adetli bacılarımızın veda tavafı yapmadan ayrılabilecek üzerlerinden düşer. Veda tavafı yapmadan ayrılabilirler. Ancak burada bir gerçeği daha vurgulayalım. Bir insan paz tavattan sonra herhangi bir tavaf yaptıysa, nafile tavaf niyetiyle de yaptıysa, ne olur? Bundan sonra veda tavafı yapamazsa o veda tavaflaşır. Tamam? Veda tavafı o olur. Anlaşıldı? Tamam. Veda tavafı da yapınca hacla ilgili bütün nüsüt bitmiştir. Nokta. Şimdi Medine yollarında artık dön dönüyoruz. Salatü selamlarla Medine'ye doğru uzaklaşıp gidiyoruz diye önce çünkü geldik kaç yaptık. Şimdi Medine'ye gideceğiz. Biraz da hediye orada alacağız. Bavullar tam dolmadı. Tamam? Burada durduk.